derim ki tekerlemeler masallar nineler ırk ayrımı aşılamasın yavrularımızın pırıl pırıl beyinlerini ne ırk ne din ne dil ne cinsiyet ne mezhep ayrımı kaldıralım bunları dünya yüzünden ve el ele kardeş kardeş yaşayalım şu nimetleri hepimize yeterli şu yaşanası dünyada